İnceden Kültür Kültürel incelemeler kültlere karşı Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan All right. Merhabalar İncelen Kültür hoş geldiniz. Ben Mesut Arlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, bu akşam da geçtiğimiz programdan devamla e, geçtiğimiz Şubat ayında kaybettiğimiz kültürel incelemelerin kurucu babalarından Suurt Hall üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ee, Şehir Üniversitesi Kültürel Çalışmalar e, programının kurucusu ve direktörü. Kurucu babalarından. Koordinatörü olan. <gülüyor> kurucu Ardını <öne> ödeyebilirdik. <gülüyor> evet kurucu babaları bir kurucuyla konuşalım dedik. Mahmut Mutman hocamız tekrar konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkürler. Bir önceki programda dönüp dolaşıp yine kültürel incelemeler alanının Yahudi disiplininin bugüne müdahale ruhu noktasında kalmıştık. Dilerseniz o, o kültürel incelemeleri diğer alanlardan çalışma alanlarından sosyal bilimlerdeki belki en temelde farklı kılan özelliği diyebilir miyiz? Hatta bir ek düşeyim bitirirken Tabii. şöyle mühim bir cümle vardı. Kültürel kültür incelemelerde farklı olarak devrim metafiziği. ne evet. rastlamıyoruz. Evet. Geneksel maksimde. Ya onun da şunu kastetti böyle sanıyorum yani... E Böyle bir, bir yani bir, e, e, bir vangard partinin iktidarı almasına ayarlı bir bilgi tarzı falan değil bu. Hı. Onu kastettim. Yoksa ne devrimlere kaya evrimler olur. Yani toplumsal dönüşümler bunlar oluyor. Kültür incelemeler de buna engel olamaz. <gülüyor> kültür incelemeler de buna engel <gülüyor> olamaz. <gülüyor> yani şimdi e, böyle bir, bir teva tevatür çıkmasın yani <gülüyor> <Tamam>. lütfen. <gülüyor> Ama tabii yani ayırt edici özellikleri deyince yani kültür tabii çok şey bir kavram. Yani hani. Böyle çok biraz havada bir kavram ama kültürel çalışmalar buna çok spesifik anlamlar verdi. Yani çok böyle maddi, gündelik, toplumsal hayat pratikleri, kurumlar nasıl çalışıyor, söylemler nasıl çalışıyor, dille olan ilişkimiz ne, nasıl özneler olarak üretiliyoruz vesaire vesaire gibi. Ee, kültürü hayli spesifik bir yöne yönlendiren, burada yani onu ayırt eden iki tane özellikle, Baktığımız zaman gördüğümüz metodoloji var. Hani buna da böyle metodoloji şu olsun diye karar verilmedi aslında hiçbir noktada. Bu anlamda kültürel çalışmaların bir tane fix, sabit bir metodu falan yoktur. Ama baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. İki tür çalışma oluyor. Bir daha etnografik çalışmalar ama burada etnografi çok böyle bildiğimiz klasik antropolojik anlamında bir etnografi olmaktan ziyade daha ucu açık mülakatlara dayanan, Ee, tabii bir yerde gidip yaşamayı da içeriyor. İşte yani Dave Morley ünlü televizyon e, izleyicileri etnografisini yaparken bayağı gidip bir işçi sınıfı semtinde Londra'da yaşamıştı mesela adam aylarca. İşte elinde teybiyle evden eve dolaşıp kaydediyordu onların televizyon karşısındaki tepkilerini onlarla konuşuyordu vesaire. E, etnografi dolayısıyla çok yaygın olarak ...bulunuyor kalçalistizde... ...kültürel incelemelerde ama aynı zamanda... E, ...metinsel inceleme yöntemleri... ...dediğimiz yöntemlerde evet. bulunuyor. E, tabii e, yani şeyden... ...yapısalcılıktan, çağımızdaki pek çok... ...sosyal bilim akımı gibi... ...yapısalcılıktan ve yapısalcılık sonrası... ...hareketlerden çok etkilenmiş bir şey... E, ...kültürel çalışmalar. Dolayısıyla e, metinsel... ...inceleme yöntemleri de... E, ...belki de onun işte daha... ...sosyolojiden, tarihten ayırt edici... ...bir yön olarak da antropolojiden... Buna da çok sık rastlanıyor ki... ...Stuart ilk çalışmalarını ele alırsak... ...genelde bu ikisini bir arada tutmaya çalışan bir tutum görürüz Stuart Hall'da. Buna ilişkin bir çerçeve oluşturmaya çalışır. İşte mesela bu encoding, en decoding... ...en fazla referans verilen makalelerinden bir tanesi. Dediğim gibi tekrar yani ama... ...burada esas e, onu oluşturan yani İngilizce bir tabir kullanırsak genesisinde hani türeyişinde yer alan en önemli şeylerden birisi e, var olan bu sol kuramsal yaklaşımların, var olan sosyolojik yaklaşımların vesairenin yeni oluşmakta olan bir şeylere yanıt verememesi. Evet. Yani bir yandan e, şunu diyebiliriz bile. Hatta öyle sanırım Gayatri Spivak bu kadar ileri gidiyor. O şunu söylüyor. Diyor ki e, kültürel çalışmalar aslında bu e, Eski sömürgelerden metropollere gelen e, şeylerin eski sömürge halklarının e, okumuş eğitimli e, işte kesimlerinin efendilerinin kendilerine ilişkin görüşlerini düzeltmek yolunda giriştikleri bir e, projedir diyor. Peki Sturthol e, kendisi, da de. kendisi evet. peki hani Jamaika'dan İngiltere'ye gelmiş evet. olması evet. hikayesi evet. biraz... ...örtüşüyor gibi. Yani tabii. biyografisi de aslında... Hı hı, hani, e, ...kültürel incelemelerin kurucu babalarından birisinin... E, ...bir... ...Camaika'lı... ...Camaika e, asıllı bir... E, ...akademisyen olması... E, ...rastlantı olmasa gerek. Tabii tabii yani öğrenciler arasında... ...Paul Gilroy e, tekrar söylersek... ...Casel Carby hep... ...yani e, üçüncü dünyalı... ...köken olarak evet. insanlar yani orada doğmuş olanları bile aslında üçüncü dünyada insanlar. Dolayısıyla evet yani bu yön çok fazla var ama kadın hareketi de çok önemli. Onu da evet. unutmamak lazım. Yani o da çok önemli kültürel çalışmaların oluşmasında bir etmen bence. Evet, tam da aslında işte kültürel encelimlerin kurulduğu ve yayılmaya başladığı dönem işte feminist hareketlerin özel olan siyasiydir eee şeyiyle evet. ne derler savıyla bütün dünyayı yıktığı evet. bir dönem. Evet, evet. Tabii canım. Dolayısıyla oradan etkilenmemesi tabii, tabii imkansız. yani mesela psikanalizin giriş tarzı eee kültürel çalışmalara tabii bu ideoloji kuramı bağlamında olmuştur ama en önemli işlediği, işletildiği alanlardan bir tanesi yani psikanalize cinsel fark, cinsel farka psikanalitik teori açısından yaklaşan onun da Ee, ...böyle donanmış bir e, kuramsal analitik yöntemin var olan söylemleri e, ve o söylemlerde kadınların nasıl ikincil konumlara itildiğini vesaire göstermesi yönünde gelişmiştir örneğin. Yani bu çok önemli bir yani psikolojinin kullanımlarından biri bu olmuştur. Evet. Mesela kültür açılışmada biri tabii tek kullanımı değil. Ki işte lakanın kadın yoktur. Ruh ve e, sonra şey e, performans meselesi e, gayet evet, evet. E, yani kadınlık ve erkeklik kurulan bir şeydir. Ve performansa evet. dayalı evet. bir şeydir e, şeyinin evet. ne derler Zih, zihinsel e, analiz e, alanının e, ciddi bir alışveriş içerisinde olduğunu görüyoruz. Muhakkak bir de tabii şunu da eklemek lazım. Yani çok homojen bir şey de değil. Evet. Yani daha önce şeyi bahsettik işte e, İngiliz ve Amerikan. ...şeyler arasındaki farklardan söz ettik. E yani kendi içinde de yani... ...İngiliz ilk kurulan paradigma içinde de... ...daha sonraki gelişiminde de... ...Kaltır sayısı çok büyük bir çeşitlilik... ...çok ciddi tartışmalar görüyoruz. Yani hani kimisi diyor ki işte... ...ya hayır... ...aslında televizyon söylemini işte... ...işçi sınıfı farklı okuyor diyemeyiz diyor mesela. Yani Kimisi diyor ki hayır farklı okuyor falan. Yok işte direnç odur... O değildir, hayır budur. Falan. Yani bunlar e, her zaman hep tartışmaya açık konular olmuştur. Yani e, şimdi sen hani Lacan'ın kadın yoktur önermesinden söz ettin. Mesela bu çok tartışılan bir şey olmuştur. Çok da yanlış anlaşılan evet, vesaire. Çok yanlış anlaşılan ama Lacan'a çok da eleştiri de yöneltilmiştir. Yani eğer Lakan'ın niyen e, kültürel çalışmalara bu konuda. Yani e, çok homojen bir şeydi tabii. Yani, homojen olması zaten herhalde kendi ayağını bizzat bağlaması gibi bir şey olacaktı belki de. Çünkü evet. geleneksel pardon evrensel açıklamalar ve bayağı bütüncül olarak tüm bir fenomeni açıklayan bir teori ortaya koyma zaten eleştirilen bir şeyken kendisi de bu eleştiriden nasibini alarak doğmuş bir alansa eğer böyle bir şey çıkarmış olması bu böyledir. Kadın budur ekonomik sınıflar bu şekildedir ve onlar böyle alımlarlar. Mesela medya üzerinde söylersek illaki e, medyada, medya içeriği bu şekilde alımlanır şu sosyolojik sınıf tarafından gibi bir açıklamayı bu kadar bu netlikle kuruyor olması zaten çok e, evet. şey olurdu değil mi? Tezat olurdu. Evet. Evet. Evet. Peki Stuart Hall'un e, yani uzun bir akademik yaşamı var sonuçta. E, onun kültürel incelemeleri e, şeyi olgunlaştırması kendi kafasında olgunlaştırması kendi kariyeri içerisinde bir e, değişim gözlemliyor muyuz? Yani ilk işte Birmingham'a gittiği giden Surtol'la e, hmm. işte iki ay önce e, kaybettiğimiz Surtol arasındaki eee şey farklılık neydi acaba? Yani olgunlaşma, olgunlaşmama olarak bilemiyorum ama yani mutlaka değişiklik var. Zamanla zaman değiştikçe insanlar da değişiyor. Hiçbirimiz aynı yerde durmuyoruz. <gülüyor> Yani ilk bu erken çalışmalarında Sturto'nun daha fazla medya, hegemonik ideoloji Hı. şeyleri var, vurgulamaları var. Thatcher'ın çok uzun süre iktidarda kalma başarısıyla birlikte Thatcher'a çok yönelen, Thatcherizmin analizine, Thatcher'cılığın analizine çünkü özel bir söylemsal oluşumda o otoriter popülizm de, adını verdi onun. Ona yönelik bir şeyi var. Yani Amerika'ya geldiğinde Thatcher gidip, John Major gelmişti yerine ben ne haber Major hakkında ne diyorsun Aa, Major kesin bir değişiklik dedi senin dedim Auntie Maggie dedim şimdi emekli oldu falan dedim bana it was close shave dedi yani şey az gidiyorduk yani çünkü Thatcher hakkında bir kitap yazmıştı yani biliyorsunuz yani tabii İngiltere'de bir şey olmaz bir espriydi de ama yani Thatcher dönemi var bir de son yıllarda Öyle sanıyorum yani hiçbir zaman problemleri kaybetmedi ama Amerikan kültürel çalışmalarına birazcık daha böyle hani onlara daha böyle yani genel çerçeveyi genel problemi hatırlatan bir modalitede oldu. Fakat çok büyük vurgusu son yıllarında ırkçılık üzerine çalışmaları yani ırk kavramı üzerine özellikle bir dizi bildiğimiz işte makalesi konuşması vesaire. Tabi yine teçir bağlamında liberalizm ve neoliberalizm neoliberalizm ve muhafazakarlık üzerine söylediği şeyler. Dolayısıyla yine aslında bir tür şeye o köktencilik ve özcülük şeyine geri dönmüş oluyor. Evet özcülük eleştirisine tabi yani her zaman için bu cultural bizde çok temel bir kaygı olmuştur özcülük konusu. evet. Bir yerde Eagleton'ın yorumunu Okudum kendisiyle ilgili. bricolor diye bir tabir hmm. kullanmış kendisi için. Bu biraz aslında iyi bir şey mi? Ee, içinde şöyle bir şeyi barındırıyor. Farklı işte Altuzer'den bahsettiği, Gramsci'den bahsettiği bu tezleri büyük bir e, ustalıkla bir araya getiriyor. Ama bir orijinallik içeriyor mu? Holun. Hmm. E, kendisinin tezi bir orijinallik içeriyor mu? Bence burada Eagleton orijinallik içermiyor ama iyi bir bir kolaj diyelim yapıyor manasında herhalde evet, söylemiş olmalı e, bunu. Yani ben onu niye söylediğini Terry Eagleton'ın çok iyi anlıyorum Sturtoğlu. Yıllardır okuyen <gülüyor> bir insan olarak. E, yani onu Terry Eagleton olarak değil de herhangi birini söylediği gibi alalım. Çünkü Hı. kendisiyle karşılaştırırsa Terry Eagleton e, tarihsiz bir şey olur Eagleton <gülüyor> için. E, neyse ama yani şöyle diyelim. E, ben Sturtoğlu için şunun bile söylendiğini çok duydum. Ya iyi hoş da çok eklektik. Hı. Yani işte bak e, sosyolog Parkins'e de dayanıyor... İşte şeye de dayanıyor. Roland Barthol'a da dayanıyor. İşte meşhur Enk Holding eseği için mesela şeye de dayanıyor. Işte. Haber Masa'da dayanıyor. yani Bunların hepsini bir arada biraz çorba gibi olmuyor. Hmm, hmm. Bunu Terry Eagleton akıllı bir adam olarak biraz daha kibarca söylemiş. Bricolor diye biliyorsunuz. David Strauss'un terimidir Bricolor. Hmm. Yani Bricolor handyman gibi aslında. Hani iki üç tane şeyi bir oraya getirip evet. bir şey fix eden K bir kırk şey. Kırk yama gibi bir yapan. şey. Yapan. <gülüyor> evet. MacGyver diyorum. Ama. Tabii bunu ilk başta hani benim söylediğim şey vardı ya. Stuart O'nun bu... Müthiş organizatör yeteneği. Yani basitçe şeyi organize etmek değil, bir yeri organize etmek değil, konuları organize etmek, insanları organize etmek, bütün bir bilimsel alanın kendisini, bilgi nesnelerini organize etmek. Ve bir bence, araya getirebilmek. Ve bir araya getirebilmek. Ve bence bununla birlikte düşünmeli. Ben o anlamda bricolori çok olumsuz almıyorum. Stuart Hall'un hani eklektisizmi denilen şeyi de çok olumsuz almıyorum Çünkü... Ee, Yani bir anlamda Sturtol bunları yapmakla iyi yapmıştır çünkü bir şey yaratmak zorundasınız. Şimdi kelimenin Türkçesini düşünüyorum. Hadi bakalım, fervent yaratmak zorundasınız. Yani bir tür bir tür mayalanma, mayalanma yapmak zorundasınız. Mayalanma. Yani onu yapma durumunda olduğu için Sturtol bence bu anlamda çok olumlu bir şey yapmıştır. Ben onun pütlerörlüğünü hiç olumsuz almıyorum. Yani. Bir de ayrıca hani e, evet belki söylediği orijinal bir şey yok ama zaten o e, şeyi o şekilde söylemenin kendisi orijinallik değil miydi? Evet, bravo, yani on, ondan aynen. önce aynen. E, böyle yüz yıllarca analiz yapıldı da bu adam e, aynı aynen. şeyi ne derler geleneği devam ettirip bir, bir, bir, bir kere bir daha aynı şeyi söylüyor değil yani. O öyle söylenmemişti çünkü daha önce. Evet. Bütün cümleler i̇şte, aynı ama yani, söylediği şey yeni. Heh, heh, <gülüyor> evet yani hani işte, <gülüyor> evet. gösteri toplumu kitabı e, eklektizmin herhalde şey e, şahika noktalarından biridir o kitap ama yeni bir o, şey orada söylen. başka bir şey evet. söylüyor yani evet. onu o şekilde söylemenin kendisi zaten orijinallik. Evet. evet bence de öyle yüzle yüz katlıyorum buna yani. Evet. Bu biraz şaşırt beni şeyinin geleneğin yani. akademiyde şey yapmış bulaşmış hali aslında çünkü hmm. hadi yeni bir şey söyle. Ne demek istiyorsun? yani Yeni ne istiyorsun benden? Halbuki evet eklektizm bu noktada illa eleştirilecek bir şey olmak zorunda değil. Kaldı o ki haline. yani çok eklektik de değil ama yani Hı -hı. belli şeylere bakarak biraz eklektik değil mi hani diyebilirsiniz. yani Ama Sturthol hakkında böyle bir hani toptan bir yargı da eklektiktir bu diye vermek biraz zor. O da çok aşırı olur. Bazı şeylerinde böyle bir böyle duran bir taraf var. Ama sonuç olarak ürettiği etki bence eklektizmle hiç alakası yok. Zaten hani kültürel incelemeler dediğimizde işte iki programdır işte tarih edebiyat psikanaliz şu bu falan filan yani işte marksist literatür yani zaten 20 ayrı masadan birer parça alıp onlardan başka bir şey yapan bir alandan bahsediyoruz. Evet, tam da evet. isabetli bir figür aslında evet. yani tam da bu alanın belki oluşumunda neşet etmesi esnasında. Tam da ihtiyaç duyulan figür. Ben hatta geçen programda aklımda kalan bir soruydu. Dünya için değil de Türkiye özelinde düşündüm. E, aynı HOL'un e, yönettiği gibi yönetecek bir merkez. Yani birçok e, çalışmayı, araştırmacıyı bu şekilde bir araya getirip konuları bu şekilde iyi organize edecek, iyi bir koordinatör e, ve iyi bir araştırma merkezi mümkün mü? Ya da bu örnek alabilir miyiz? Diye düşündüm. Yani insan her zaman bir şeyleri örnek alıyor bu doğru yani böyle hı hı. bir şey. Yani Birmingham Center gibi bir şeyi örnek almak hani çok bence çok anlamlı bir şey. Hı hı. Ama şöyle bir şey var yani Frankfurt e Okulu'nu düşünüyorum ben mesela. İşte bir tane zengin Marksist bir adamın sayesinde oluşmuş bir şey. Yani parayı vermiş oluşmuş. Hı hı. Birmingham'da yani çok farklı koşullar. Bir araya gelmiş bir takım adamlar kendilerini orada bulmuşlar böyle bir enstitü falan böyle bir şey yapalım derken oradan bir tamamen başlı başına bir e, paradigma sosyal evet. bilim paradigması çıkmış. Yani bu işler e, çok fazla planlamakla da olmuyor biliyor musunuz hani modelleyebiliriz planlayabiliriz biraz ama bazen de bu işler bir right time right place meselesi yani sizde doğru yerde doğru zamanda olmak denir ya hani. Sizde her türlü imkan oluyor. İşte para da oluyor. bir Bütün adamları da bir araya getiriyorsunuz. bina da var işte öğrenci de var vesaire ama olmuyor. Hı hı. O evet, arada evet. E, birisi gidiyor iki kişi bir yerde bir şey a bam diye oradan size bir e, yani e, yepyeni bir yaklaşım çıkıyor. E, bununla ilgili bir de şöyle bir espri vardı e, Birmingham'ın. Var olduğu zaman da ya işte biz burada bu kadar uğraşıyoruz. kolektif work falan da yapmaya çalışıyoruz. Şu Raymond Williams oturuyor Cambridge'te tek başına her sene bir tane kitap çıkartıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> yani bu da şimdi bir espri tarafı. Aslında doğru yani bazen insan tek başına da çok şey yapabilir. E, evet, yani, evet. yani iyi çalışıyorsanız iyi imkanınız varsa hani bir kendinize köşe kurduysanız tek başınıza çok iş yapabilirsiniz yani. Ama şey değil tabii yani hep bunları hep düşünmeliyiz hep planlamalıyız. Yani ona bir de tabii bir şey. e, hani bu şekilde bu e, paradigma ile kurulan bir e, alan olması e, yani bir merkez olarak kuruluyor ve sonra e, alıyor evet. başını gidiyor bir alan haline geliyor. E, tam da bu e, espri üzerine kurulmuş olması sebebiyle galiba e, aslında sadece Stuart Hall evet kültürel incelemelerin kurucu babalarından biri. Ama aynı zamanda da bu tür çalışmalara e, ilham e, veren bir adam olarak aslında e, şey yapmış. Mukim haldeki e, kurumaya e, yatan diğer disiplin alanlarını hmm. işte edebiyat, tarih vesaire e, çıkan ürünlerle o merkezden ve kültürel incelemeden çıkan ürünlerle aslında bu ...şey yapan kurmakta olan disiplin alanların da... Alt, ...ayağının altına birer muz kabuğu da atılıyor. Onlara da bir. E, şimdi şunu bir açıkla bakalım. Biz böyle bir analiz yaptık deyip... ...bir edebiyatçının kucağına işte psikanalitik bir... E, ...şeyi, analizi atmaya başlıyor vesaire. Hani kültüre incelemelerin... ...bir de e, hani kalenin duvarlarının dışına taşan da bir... ...tarafı var sanki. Evet. Bu hakikati var. Çok katılıyorum bu söylediğine. Şimdi enteresan aslında e, yani ya geleneksel disiplinlerin buna tepkisine baktığımızda... ...edebiyatta ve antropolojide hiç tepki yok değil. Ama daha az tepki var oralarda. Yani çünkü edebiyatta antropolojiden daha çok yer yararlanıyor e, kültürel çalışmalar. Ama daha gelenek, daha şey disiplinlerde yani sosyolojide, Hı. tarihte örneğin çok daha güçlü tepkiler var. Hı. İşte bu tepkilerden bir tanesi eklektiksiniz... Rahatımızı i̇şte bozdular. Yeteri kadar olsa. ampirik değilsiniz. Yani Aslında hepsinin geldiği şey biraz rahatımızı bozdunuz. Evet. Yani bir rahat bozucu taraf kesinlikle kültürel çalışmalarda var. Ama tabii çok rahatlatıcı bir şeye de dönüşebilir. Benim bu yani ister istemez her bir şey kurumsallaşıyor. Evet. Yani bu buna da değişim metafizi diyelim. <gülüyor> yani her şey kurumsallaşıyor. Kurumsallaştığı zaman tabii o kendi kabuk yani, tutmaya ve kurumaya başlıyor. Evet yani o cutting edge'inden keskin ucundan bir şey kaybediyor ister istemez. Kültürel çalışmalarını da yani bir disipline dönüşme, kendi böyle alanını oluşturma, kendi kurumsallaştırmalarını uluslararası dernekleriyle, departmanlarıyla, programlarıyla oluşturmasıyla baş, birlikte aslında rahat bozuculuktan rahatlatmaya giden bir taraf da olabilir belki. Yani Yani o da bence ...uyarılması gereken bir şey. yani Çünkü öyle bir şey olacaktır. Yani. Aa Söz ben kültürel çalışmalar akademik. yapıyorum... ...o zaman interdisiplinerim. Aa ben kültürel çalışmalar yapıyorum... ...o halde dünyayı eleştiriyorum. E, i̇yi peki ama ne yaptım bakalım bu eleştirimi... ...sorusunu her zaman... ...bir kültürel çalışmalar metnine de sorabilmeliyiz. Yani interdisipliner bir argüman... ...ortaya koymak argümanın sağlamlığını... ...tanık göstermiyor tek başına. Evet, yani veya eleştirel. Yani o evet, evet. eleştirel... Ortaya koyduğun eleştiriyi önce kendine yaptın mı Evet. gibi bir yani, durum galiba yani, bu da. Evet yani bir şeyin adının kültürel çalışmalar olması zorunlu olarak onun eleştirel veya doğru veya iyi olacağı evet. demek değil. Bu katı olan her şey buharlaşıyor demenin tersi ki buhar olan şeyler de katılaşıyor evet, sonralar. Evet. <gülüyor> evet. Pekala bu hafta da programımızın sonuna geldik. Ee, Mahmut Mutman hocamızla Stuart Hall'u almış. Anma e, bahanesiyle aslında bir hı hı. tür e, kültür encelemenin tarihi üzerine e, bir miktar laflama fırsatımız oldu. Ayaklarınızı sağlık, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ee, bu akşam da programın sonuna geldik. Ee, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Girişteki şarkıyı hatırlatmak dışında yok. Girişte Marcia Griffiths'in Dreamland parçasını evet, çalmıştık. Reggae çaldık. Evet, Reggae olduğu ya. için söylememeyi tamam. tercih ettim ama. <gülüyor> neticede Stuart Hall e, itibarıyla Jamaica'ya bir selam, selam vermeden olmayacaktı. Evet. Ee, o açıdan beni ikna ettin ve çaldık. <gülüyor> Efendim e, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi. i̇yi akşamlar. i̇yi akşamlar.